ilimsiz yere konuşmamayla alakalı bir konu işlemiştik. İkinci bir konumuz vardı. E, ihtilaftan ve tartışmadan kaçınmak, sakınmak diye. E, onun tefsirleri sizde mevcut. Dedik ki ona herkes kendi evinde baksın. İşte ayetler hadisler mevcut. Onu bu hafta işlemeyeceğiz. Yani e, evde bakılması gereken bir konuydu. Bu hafta normal artık konumuza başlayacağız akideyle alakalı. Şimdi kardeşler demin onu sordu. Onunla alakalı dediğim bir bilgi vereyim. İhtilaftan ...kaçınmak, sakınmakla alakalı... ...iki sayfalık bir teksir var... ...yani gerçekten normalde çok önemli bir konu... ...yani Müslümanların kendi aralarında... ...tartışmamaları, ilimsiz bir yere... ...ilmi müzakereler... ...farklı bir şey, ilimsiz bir yere... ...işte ben böyle düşünüyorum... ...sen ne düşünüyorsun veya işte... ...sen yanlış düşünüyorsun, sen yanlış söylüyorsun... ...değil de bilmiyoruz deyip işi... ilim ehline bırakmak, tartışmadan... ...kaçınmak, sakınmak, ilim ehline... ve Müslüman şahsiyete... Yakın, ...yakışacak bir amel... Evet inşallah akideye Bugün başlayacağız Akide inşallah işleyeceğiz Akide dediğimiz zaman işin içine Tevhid kavramı iman kavramı, ehli sünnet kavramı Bunların hepsi girer Zaten mutlak olarak e, akide kitaplarında Akide ismi söylenildiği zaman Akide ismi söylenildiği zaman Tevhid ilk başta gelen isimdir akide ile alakalı Usulü din denilen e, isim ikinci etapta gelir İşte sünnet veya işte e, iman kavramları bunlar hepsin İslam akidesine kullanılan isimlerdendir. İslam akidesine konulan kullanılan isimlerden isimlerdendir. Bugün inşallah biz akide ile alakalı, tevhidle alakalı, imanla alakalı kavramları inşallah ele alacağız. İlk önce öncelikle akide kelimesi lügat açısından incelememiz gerekiyor. Şunu ek olarak bilmemiz lazım. Bir kavram, bir terim öğreneceksek bunun lügat manası çok önemli. Neden dolayı çok önemli? Çünkü istilahi manasındaki kastı, maksadı anlayabilmemiz için lügat manasıyla bağdaştırmamız gerekiyor. Bakın bir istila bir terimi, bir kavramı güzel bir şekilde kapsayabilmemiz için, anlayabilmemiz için lügat manası önemli. Lügat manası istilahi terim manasını anlamamız hususunda bize ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Onun için ilk etapta akide lügat olarak ne demek? Evet akide lügatta düğüm atmak, düğümlemek manasında, bağlamak, rapt etmek, işte e, sımsıkı bağlamak, sımsıkı sarılmak manasında ilk etapta anlaşılan mana Başka lügavi manalar da var. İlk, bundan geçmeden ilk önce yani düşünün Akide kelimesi düğüm atmak manasında. Şimdi bunu istilahi manayla kıyaslayacağız. Akide kelimesine manası düğüm düğüm atmak manasında. Sım sıkı bir düğüm şeklinde düğüm atmak. Sım bir şekilde düğüm atmak, kastetmek, bağlamak, birbirine bağlamak manalarına geliyor. Akide kelimesi akade kelimesinden Arapçada akade ayın, kaf ve dal kelimesinden oluşan bir kökten çıkmış. El akdu kelimesi de bundan türiyor. Akt kelimesi neredeyse nikahul akdi, nikah akdi. Veya işte e, nikahul ne, şey abdül miras, miras akdi. Yani akit kelimesine gelen bütün manalar bundan çıkıyor. Ne demek? Kast yapılan amel. Nikah akdi yapıyorsun. Bunun iki taraf kastetmiş, bütün şartlar oluşmuş. Artık buna bir düğüm atıyorsun. Çözülmeksizin, kesinlikle zahil olmaksızın buna ne yapıyorsun? Bir düğüm atıyorsun. Akit buradan geliyor. Başka manası akidenin, kalben tasdik, tasdiklemek, kalben kabul etmek, kalben sevmek. Kabul edeceğin şeyi kalbinle tasdik ederek, severek kabul etmek. Bak bu lügat manası. Şimdi bir de bunu istilahi manayla kıyasladığımız zaman ne kadar sağlam bir şey oluyor. Bunlar daha lügat manası. Evet, Ak akide kelimesi, akıt kelimesi, şimdi düğüm dedik ya, bunun zıttı nedir? çözmektir. Düğüm atarsın, düğümü ne yaparsın? Çözersin. Düğüm attığın zaman sıkı sıkı bir düğüm atarsın, çözdüğün zaman o düğümden artık bir şey kalmaz. Nikah akdi yaparsın, bozulduğu zaman nikahla alakalı artık hiçbir şey kalmaz. Onun için akidenin, akıt kelimesinin zıttı çözmek. Akıt kelimesinin zıttı ne? Çözmek. Allah muhafaza. Sağlam akidesi olmayanın düğümü sağlam değildir. Çözülmüştür yani. Çözülebilir. Evet. Evet. La yuqallu şekk feh lada mu'teqideh yani akidenin akideye inanan veya işte e, akide kavramını benimseyen insanın nezdinde kesinlikle bu ifade şek kabul etmez her ne olursa olsun sadece İslam akidesi olarak değil İslam akidesi olarak değil yani akide kelimesiyle alakalı her ne olursa olsun akideyin eee benimseyen akideyin kabul eden kişinin nezdine kesinlikle bir şüphe, bir şek söz konusu değildir. Misal olarak söylüyorum. Bugün, bugün yeryüzünde bütün inanç sahiplerinin kendisine has akidesi var. Sadece İslam ümmetinin mi akidesi var? Akide kelime olarak ne dedik? Kalben sevmek, kalben bağlanmak, düğüm atmak. Bugün Hristiyanların da kendisine ait bir akidesi var. Yahudilerin de kendisine ait bir akidesi var. Putperestlerin de herkesin kendisine ait bir akidesi var. Onun için bu lügavi manaları düşündüğümüz zaman yani her ne kadar akide sahih olmasa bile insanların ne kadar yani ee, tatmini manada bağlandıkları şeyi görüyoruz. Bir Hristiyan bile kendi akidesine ne kadar sahip çıkabiliyor. Bir Yahudi bile lügavi manası ne kadar sahip çıkabiliyor. Seviyor. İşte kendi bulunmuş olduğu o akidesinin üzerine düğüm atıyor. Ayrılmamak üzerine ona bağlanıyor. Bunların hepsi ne? Akidenin manalarından. Evet. <Gülüyor> pek istilahi manası ney? Akidenin istilahi manası ne? Şimdi kalbin doğrulaması gereken şeyleri huzurlu bir şekilde nefsi itme'inan mutmain dediğimiz o en had safhadaki mutluluk arz eden bir tavırla işte Allah Azze ve Celle'nin e, isimlerine, sıfatlarına rububiyetine uluhiyetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdiği her şeye, İslam adına e, bize sunulan her şeye, her şeye şeksiz şüphesiz, ilmi bir şekilde, yakini bir şekilde inanmaktır. Akidenin istilahi manası. Bu birinci mana. Veya şöyle söyleyelim, Akidenin birkaç tane manası var. Akide kitaplarında geçen, İslam alimlerin tercih etti. Bu birinci manası. İkinci manası, eee, İşte Allah Teala'nın hububiyetine, uleyhiyetine, isimlerine ve sıfatlarına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, ahiret gününe, ondan sonra kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, hayır da Allah'tan, şerr da Allah'tan, bu bizim kaderimiz deyip bu şekilde buna iman, ondan sonra sabit olan diğer gaybi konuların hepsine, öldükten sonra dirilmek, cennet, cehennem, bunların hepsine, şeksiz, şüphesiz, yakın bir şekilde iman etmek akidenin istilahi manaları arasında. Şimdi ele alacağız tevhid ve iman da aynı manalara takdip olarak geliyor ama akide bunların en üstünde kavram olarak en önemlisi olan bir kelime. Şimdi akide bizim için farz-ı ayın olan, Müslümanlar için öğrenilmesi, üzerinde durulması, araştırılması farz-ı ayın olan ilim, aksi takdirde sahih bir akide olmazsa aksi takdirde yani akidemiz sahih olmazsa Hem dünyamız hem ahiretimiz hüsrana uğramış olur. Onun için Allah Azze ve Celle diyor ki ayette fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki o, bil ki muhakkak o kendisinden başka ilah olmayandır. Allah Azze ve Celle burada bütün Müslümanlara emrediyor. Bil ki o kendisinden başka ilah olmayandır. La ilahe illallah bizim için bir akidedir. Muhammedun Resulullah bizim için bir akidedir. Allah azze ve celle bizim bunu öğrenmemizi istiyor. Onun için akide ilmini öğrenmek her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına farzaindir. Akideyi öğrenmemiz gerekir. Kesinlikle akideyi öğrenmeden kesinlikle akideyi öğrenmeden İslam namına bir amel yapamayız. Yani bozuk bir akide ile sahih olmayan bir akideyle hem dünyamız hem afiretimiz boşa çıkar. Onun için ilimlerin en önde geleni, ilimlerin en önde geleni, en vacip olanı, en gerekli olanı akide ilimdir. Biz de inşallah bugün akide ve bugünlerde inşallah ne yapacağız? Akide ilmini öğrenmeye çalışacağız. Aleyhisselatü ve sellem. Mekke'ye Mekke'ye e, peygamber olarak gönderildikten sonra 13 sene boyunca 13 sene boyunca Mekke'de sahih olan İslam akidesinin mücadelesini verdi. İslam akidesi neden dolayı bu kadar önemli? Aleyhissalatu vesselam ve ashabı şiddetli işkencelere rağmen şiddetli işkencelere rağmen bu akide için ne yaptı? Mekke'de 13 sene mücadele verdi ashabıyla birlikte. Bu akide uğruna ne eziyetler ne işkenceler çekildi? Bunları, o yapılan çekilenlerin hepsi bu akide için oldu. Şayet o zamanda o sahabeler bu işkenceleri, bu sıkıntıları çekmeseydi sahih akide bize gelmeyecekti. Yani onların mücadelesiyle sahih akide bize ulaştı. Şimdi herkes kendi mazisini düşünsün. Herkes kendi mazisini düşünsün. Bizler de mesela seneler önce belki sahih akideye sahip değildik. Eğer işte sahih hadis kitaplarında veya ilmi kitaplarda alimlerin yazmış olduğu akideyle alakalı bu sahih bilgiler yazılmasaydı bize gelmeseydi biz de sahih bir akideye sahip olamayabilirdik. Ama elhamdülillah ki onların mücadelesiyle onların uğraşıyla bu akide bize sahih bir şekilde ulaştı. Bizler iman ediyoruz ki bu üzerinde bulunmuş olduğumuz akide inşallah Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabının üzerinde bulunmuş olduğu akidedir. Onun için bizler bunun mücadelesini vermek zorundayız. Hem öğreneceğiz, hem öğreteceğiz hem de yayacağız. Ve bu uğurda ömrümüzün sonuna kadar nefesimizin son anına kadar mücadele vermek mecburiyetindeyiz. Vermek mecburiyetindeyiz. Bu bizim üzerimize farz Allah, Allah Azze ve Celle tarafından. Bizler İslam akidesi uğruna canımızı veririz gözümüzü kırpmadan. Çünkü sahabeler bu şekilde yapmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse yarımda yokken Musab bin Umeyri İslam akidesini yaysın diye Medine'ye göndermiş. Muaz bin Cebeli Yemen'e göndermiş. birisi karşı çıkmamış. Bunların hepsi için? İslam akidesi hiç Çünkü o zaman İslam akidesinin zıttında ne vardı? Putlara ibadet vardı. İnsanların önünde eğilmek vardı. Değil mi? O zaman İslam akidesinin zıttında bunlar vardı. Yani İslam'la alakası olmayan bütün cahili adetler vardı Aleyhisselatü Vesselam ashabı bunları yıkmak için geldi. Ve mücadelesini sürdürdüler. Onun için İslam akidesi gerçekten bizim için çok önemli. İslam akidesi Müslümanlar için bizim için çok önemli. İlk önce kendimiz öğreneceğiz. Ondan sonra kendi etrafımızdakilere, yakın akrabamıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza ve bütün insanlara yaymaya çalışacağız. Bu hurga mücadele vereceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle hepimizi muvaffak kıyasın. Evet kavramları bugün kısa kısa geçiyoruz. Normalden artık ilerleyen haftalarda akide derslerimize yavaş yavaş girmiş olacağız. Şimdi ikinci kavramımız tevhid kelimesi. Tevhid kelimesi ise lügatta vahhade yuvahhidu fiilinden gelen bir kılmak bir şeyi toplayıp beraber kılmak, beraber bir araya getirmek manalarına geliyor. Bunun da lügavi manası çok önemli. Birlemek birlemek birkaç şeyi bir araya getirip toplamak, bir kılmak. 10 tane şey var, misal olarak söylerim. On tane parça var şey var. Bunları bir araya getirip bir cüz kılmak. Bunun lügavi manası. Tevhid kelimesinin lügavi manası bu. İstilahta ise ifradullahi celle ve ala bil ibadeti Allah Azze ve Celle'yi ibadet ile birlemek. Tevhid kelimesinin istilahi manası. Allah Azze ve Celle'yi ibadet ile birlemek. Neyle birlikte? Ma'al cezmi binfiradihi firadihi fî dætihi Vosifatihi ve ef'alihi Zatında, sıfatlarında, fiillerinde Allah Azze ve Celle'nin zatında, esma ve sıfatında Fiillerinde kesin bir imanla Yakin bir imanla Fela nazire lehu ve la şebíhe Allah Azze ve Celle'nin birliği hususunda Hiçbir şüpheye, hiçbir şekke ihtimal vermeden Bu şekilde anmak Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarında, zatında ve efhalinde birlemek. Tevhid kelimesinin istilahi manası da bu. Dediğim gibi akideyle olsun, tehüdle olsun, imanla alakalı olsun, akide kitaplarında farklı farklı tarifler geçiyor. Biz işlerinden birkaç tanesini aldık. Başka bir mana Allah Azze ve Celle'yi uluhiyetinde, rububiyetinde ve isim ve sıfatlarında birlemek. Allah Azze ve Celle'ye rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlar. Bunların hepsine ayrı ayrı tafsili bir şekilde ilerleyen haftalarda ne yapacağız? Gireceğiz. Rububiyet tevhidi ne demek? Uluhiyet tevhidi ne demek? Esma sıfat ne demek? Bunların hepsine gireceğiz. Ama şimdilik tevhid manası, tevhid kelimesinin istilahi manası Allah Azze ve Celle'yi uluhiyetinde rububiyetinde esma ve sıfatında ne yapmak? Birlemek. Evet. Bunları söyledikten sonra iman kelimesinin lügattaki manasına gözetelim akide kelimesi tevhid kelimesi kısa bir şekilde açıkladık ve iman kelimesi bunların üçü de birbiriyle çok bağlantılı şeyler iman kelimesi iman kelimesi lügatta iki manaya geliyor evet birincisi emin kılmak eman vermek bakın lügavi manalar çok önemli bunları aklımızda tutalım Lugavi manalar gerçekten çok önemli. İman edeceğiz. İmanımızın nasıl olduğunu bilmemiz lazım. Birincisi neymiş? Emin kılmak, eman vermek, emniyette olmak manasına geliyor. E Kur'ayş suresinde Allah Azze ve Celle ne vuruyor? وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Onları korkudan emin kıldı. Ayetin birebir manası bu. Onları korkudan emin kıldı. Artık onlar korkmuyorlar. Bakın amene kelimesini kullanmış Allah Azze ve Celle... Manası iman etti değil. Manası iman etli değil. Lugavi manada kullanmış Allah Azze Vecine. Ne diyor? Onları korkudan emin kıldı. Bak emin, emin kılmak. Yani ne? Onlara eman verme. Korkularını gidermek manasına geliyor. Bu birinci manası. Başka bir ayette mut, İnnel muttakîle fî makâmin emin. Muhakkak ki muttakiler takva sahipleri emin bir makamdadırlar. Güvenilir bir makamdadırlar. Bakın eman manası var, güvenlik manası var, emin kılmak manası var. İkinci manası, iman kelimesinin lugavi olarak. Tasdik etmek, çok önemli. İman kelimesinin ikinci manası tasdik etmek demek? Doğrulamak. Yusuf suresinde geçiyor, ne diyor Allah Azze ve Celle? وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ Yusuf Aleyhisselam oğullarına Yusuf Aleyhisselam'ı göndermesi, şey, Aleyhisselam, Aleyhisselam göndermesi için izin veriyor. Oğullarına Yusuf Aleyhisselam'ı göndermesi için izin veriyor. Onlar işte yalan bir ifadeyle gömleğini kana bulayıp getiriyorlar. Halbuki kuyuya atıyorlar. Diyorlar ki işte Yusuf'u ne yaptı? Kurt yedi. İşte kanlı bir gömleği sunuyorlar. Başkalarına geçen anlatıyorlar. Ondan sonra Yahya Aleyhisselam'a diyorlar ki bu ifade. Biz doğru söylesek de sen bizi zaten tasdik etmez. Doğrulamazsın. Ve mâ iman kelimesi geçiyor. Ne manada? Hani bizler doğru söylesek de zaten sen bizi doğrulamazsın. Evet iman kelimesinin ikinci lügavi manası. Doğrulamak. Bunlarla birlikte emin kılmak, eman vermek, emniyet vermek ve tasdiklemekle birlikte şimdi istilahi manasını bakalım. Bu iki lügavi manasını bir tarafa tutarak şimdi istilahi manasına bakalım. <gülüyor> İstilahta ise birinci manası kelime-i şehadet dediğimiz eşhedü en la ilahe illallah... وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ kelimesine kalben, lisanen, dil olarak, söz olarak ve amelen iman etmektir. Amelen iman etmektir. Bu birinci manası veya manalardan birisi. İkincisi, iman kelimesi, iman kelimesi söz ve amelden ibarettir diyor alimler mesela. bunda manalı tariflerin içine almışlar bakın. Hani ibarettir, bunu tarifler içine almış ama. Diyor ki iman söz ve ameldir. Ne demek söz ve ameldir? Şu. Yani kelime-i şehadeti la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı manasını, gerektiğini neye emrettiğini, neyi nehyettiğine söz ve ameldir. Söz ve ameldir. Şimdi yukarıdaki lügavi manalarıyla birlikte kıyasladığımız zaman imanın altına giren kişi emniyette olur. İman eden bir kişi emniyette olur. Ve imanı ne yapar? Tasdikler, doğrular. İman etmiş olduğu her şeyi doğrular. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı gerektirdiği her şeyi ne yapar? Doğrular. Lugavi manasıyla kıyasladığımız zaman. En e, güzel tariflerden birisi şu. İman Allah'ın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bulunan delillere dayanılarak kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla, uzuvlarla, organlarla amel etmektir. İmanın en güzel tarifi. Allah azze ve celalinin kitabında, Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde bize ilettiği şeylere kalben tasdik, dil ile ikrar ederek ve amel şey uzuvlarla amel ederek ne yapmakla iman etmektir. İmanın en güzel tanımı. O zaman iman ne, ne olmuş oluyor? Kalple tasdik, dil ile ikrar, ağızlarla, organlarla amel etmektir. İman o zaman bu manalara gelmiş oluyor. Evet, iman kalb ile tasdik Dedik değil mi? İman, kalbe tasdik etmek. bununla alakalı Allah Azze şöyle buyuruyor. Bunların hepsinin delilleri var. Yani alimler bunları hani e, kafalarından anladıkları şekilde yorumlayarak değil de hepsini delilli bir şekilde ortaya koymuşlar. Yani imanın kalple ne alakası var dediği zaman birisi şu alakası var değil Hemen ayeti Allah Azze tarafından sunuluyor. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَعْمَنَّ Meşhur bir ayet. Hucurat suresine geçiyor. Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Haletil a'rabu amennâ dedi biz iman ettik. Diyor lem tu'minu. ki deyin onlara iman etmediniz. Kul lem onlara iman etmediniz. Velakin qulu eslemnâ. Fakat diyor, şöyle deyin. Bizler işte İslam'a girdik veya Müslüman olduk veya teslim olduk manasına gelen eslemnâ deyin. Amennâ demeyin. Aa bedeviler dediler ki bizler iman ettik, değil mi? Vedellerine dedi bizler iman ettik. Onlar onlardaki siz iman etmediniz. Fakat kulu eslem nadey lim amennademi. Ve lemma yedhulul iman fi diyor ki henüz iman daha sizin kalbinize girmedi. İstidlalimiz burası. Ve lemma yedhulul iman fi Henüz daha iman sizin kalbinize girmedi. Demek ki Allahu Teala ve Celle tarafından dahi imanın kalbe girmesi maktuplı olamışymış. İman kalbe girecek sadece sözle, amelle değil, kalpte de kalbi de ne yapacak iman? Kapsayacak. De ki diyor onlara, henüz iman daha sizin kalbinize girmedi. Bak onlar iman ettik diyor. Dilleriyle diyor ki biz iman ettik. Allah Azze diyor ki hayır siz iman etmediniz. Daha henüz iman sizin kalbinize girmedi. Onun için imanın kalbe girmesi matlul, istenilen, gerekli olan bir şey yani. Bu iman kelimesinin kalp ile tasdik manasına en güçlülerden birisi. Anlaşıldı değil mi? Evet, 2. Mücadele suresi 22. ayet. Ulaike ketebe fi iman. Onlar öyle kimselerdir ki Allah azze ve celle'nin kalplerine imanı yazdığı kişilerdir. Onlar Allah azze ve celle'nin kalplerine imanı yazdığı kişilerdir. Bakın Ayet apaçık manası bu. Hiçbir tevilî yorumu olmaksızın. Yani Allah azze ve celle'nin kalplerine imanı yazdığı. Yani kalbe iman yazılmış. Demek ki imanın yeri neresi? Kalp. İmanın yeri, yeri neresi? Yeridiresi dil. İmanın yeri neresi? Amel, uzuvlarla. Yani kalbin yer, kalp de imandan bir payını alıyor. Evet ya eyüher rasulü la yahzünke'llezine yusade'un fi'lküfr min'ellezine kâlu âmennâ bi'efâhihim velem tukmin kulubun bu hangi sureydi Maide suresi 41. Diyor ki ey Resul ey peygamber la yehzun kelleziene visari'one fil kufri minelleziene talu amenna bi efem. Dilleriyle iman ettik deyip de sonra Yahudiler de var bu ayette alakalı Yahudilerden ve dilleriyle iman ettik diyenlerden küfürde yarışanlar küfürde uğraş sarf edenler seni üzmesin bunlar seni üzmesin وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Çünkü yani onlarla alakalı onlar daha e, kalben iman etmediler. Onlar daha ne yapmadılar? Kalben iman etmediler. Burada da aynı şekilde iman kelimesi kalpte zikredilmiş. Ey peygamber kalpleri inanmadığı halde daha kalpleri inanmamış. Ağızlarıyla inandık diyenlerle Yahudilerden küfür içinde çaba harcanlar seni üzmesin. Burada ne var? Kalpleri inanmadığı halde. Bakın Burada iman kelimesi kalpte zikrediliyor. Evet. Yine başka bir hadis. An el-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme قال. Aleyhisselatü vesselam diyor ki An, an Enes. Enes radıyallahu rivayet ediyor. Men tale la ilahe illallah Kim la ilahe illallah derse Ve fi kalbihi veznü şe'ivatin bin hayrin Kalbinde de arpa miktarınca bir hayır bulunuyorsa Kalbinde de arpa miktarı bir hayır bulunuyorsa Burada e, La ilahe illallah bir imandır İmanın yeri de kalptir Şeklinde alimlerden Yorum gelmiş bu misal Başka yerlerde amele de Amel imandan bir cüzdür yerine de, e, de Delil olarak getirilmiş Onu ileride işleyeceğiz Ama burada <gülüyor> Yani kalplerinde de Arpa miskali bir hayır Bulunan kişi ne yapacak şey, e, ce, Cehennemden çıkacak Burada ne yapmış Hayırdan kasıt iman olarak burada da kalp zikredilmiş. De, hadisin devamını okuyalım, yarım bırakmayalım. Vayakhrucu minen-nari men kâle lâ ilâhe illallah ve fî kalbihi veznu gırratin min hayr. Yine aynı şekilde la ilâhe illallah diyen ateşten çıkacak, onun kalbinde buğday miskâli hayır bulunsa da ve yakhrucu minen-nari men kâle lâ ilâhe illallah lâ ilâhe illallah diyecek cehennemden çıkacak. Ve fî kalbihi kalbinde zerre miskali hayır bulunan kişide ne yapacak? Cehennemden çıkacak. Bukhari kitab-ı imanda bu hadisi zikrediyor. Evet. Biz şu an e, imanın kalp ile tasdik etme hususunda kalpte imanın bulunması hususundaki ayetleri ve hadisleri aldık. Bununla alakalı hiçbir şüphe yok. Evet. Dedik ki iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Dil ile ikrar dedik. Dil ile ikrarın, işte imanın dille ikrar üzerine olmasına ait deliller de var. Onlardan birkaçı şunlar. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُمْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُمْزِلَ إِبْرَهِيمُ وَا إِسْمَعِيلُ Deyin, biz Allah'a iman ettik. قُولُ Allah Azze ve Celle istiyor burada söylememizi. Diyor ki deyin bizler Allah'a iman ettik. Bu söz yani insanın biz Allah'a iman ettik sözü nereden çıkıyor? İnsanın dilinden çıkıyor. Değil mi? Kalbiyle Allah'a iman eden kişi kalbindeki imanı diliyle tasdik ediyor. Diliyle ikrar ediyor. Allah Azze ve Celle istiyor bunu. De ki diyor veya söyleyin ki Âmânnâ billâhi bizler Allah'a iman ettik. Daha ne iman ettik? Ve mâ unzile ileynâ. Bize indirilene, o mâ unzile ile İbrahim'e, İbrahim'e ve İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a ve asbâtı onların torunlarına indirilene de iman ettik değil. Bak hep söyleyin diyor Allahu Teâlâ. Yani dil ile ikrar edin diyor Allahu Teâlâ. Dil ile ikrar edin diyoruz. Ve mâ ûtiye Mûsâ ve Îsâ. Mûsâ'ya ve Îsâ'ya onlara verilene de ne yapın? Iman edin. Ve me utyen nebiyyune min rabbehim. Ve Rablerinden, e, peygamberlere, verilenlere de ne yapın? Iman edin. Lâ beyne beynahahadim minuhum. Onlardan hiçbirisinin arasını diyor. Bizler ayırmayız. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz Allah'a ona teslim olanlardır. Evet burada Allah Azze ve Celle açık bir ifadeyle dil ile ikrar etmemizi bizden talep ediyor. Onun için imanın dil ile ikrar etme manasına geldiğine dair ayetlerden birisi Bakara Suresi 136. ayet. Ikinci hadis getirmişiz. En ibn Umar en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Umar radıyallahu anh İbn Umar radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi aktarmış. "Kal emirtu en uqatila nase hatta yashhadu en la ilaha illa وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله evet ali sıratu sen diyor ki ben insanlardan veya insanların la ilahe illallah muhammedun rasulullah deyinceye kadar bu şekilde şahadet getirinceye kadar Namazı dosdoğru kılıncaya kadar savaşmakla emrolundu. Burada hatta yeşhebu şahitlik edinceye kadar insan neyle şahitlik eder? Diliyle şahitlik eder. Veya başka bir ifadeyle deyinceye kadar yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip namazı dosdoğru kılıp zekatı taslamam verinceye kadar. Yani bu ifadelerin hepsi neyle oluyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diliyle oluyor. Burada ne var? Dil ile ikrar talebi vahadiste. Talebi geçtik aleyhissalatu vesselam böyle yapmayanla savaş bana emredildi diyor. <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammed deyinceye kadar. Daha ve yuqimussalate namaza dost doğru kılıncaya kadar. Ve yuqtü zekade zekade taslaman verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emrolundu. İnsanlarla savaşmak bana emrolundu. Fejde fa'lu dâlikâ Asmımni dıma'um. Şayet onlar bunu yaparlarsa, şahadet getirirlerse, namazı dosdoğru kılarlarsa, zekatı tas tamam verirlerse, bunu yaparlarsa o zaman benden kanlarını ve mallarını İslam hakkıyla korumuş olurlar. Yani gerçekten hani imanan dil ile ikrarına delil getirdik ama hadise de değinmeden geçemiyoruz. Çok önemli bir hadis İslam için. Yani şahadet getirmek bize yetmiyor. Eşhedü en la illallah, eşhedü tamam deyip yapmak kesinlikle yetmiyor. Dediler mi şahadet kelimesini. Daha hala benim onlarla savaşmamı mı emrediliyor Aleyhissalatu vesselam. Şu kelimesini dedim bitmedi. Aleyhissalatu vesselam hala sana harp açmış. Namazı doğru kılacaksın, zekatını vereceksin, ondan sonra İslam hakkıyla malını ve canını, kanını korumuş olacaksın. Evet ve hesabı Allah onların hesabı da Allah'a'dır. Evet burada hatta yeşhedül kelimesi bizim istidlarımız yani onlar bu şehadeti getirinceye kadar bunu söyleyinceye kadar ifadesi imanın dil ile ikrar manasına geldiğini bize gösteriyor. Evet bu da aynı şekilde Bukhari Müslim ile geçiyor muttefakun aleyh bir hadis. <gülüyor> «Ve la tucadilu ehlel kitab illa billeti hie ahsen illellezine zlemu minhum ve kuulu æmenna billedzi unzile ileyna ve unzile ileykum». Ehli kitapla ancak güzel bir metotla, güzel bir şekilde mücadele et, diyor Allah Azze ayette. «Illellezine zlemu minhum ancak onlardan zulmedenler olursa müstesna». Ehli kitaptan davette asıl olan, davette asıl olan, Bil mev'ibatil haseneti. Güzel bir mev'ibayla mücadele etmektir. davet asıl bu. Direkt adamın suratına küfrederek veya adama hakaret ederek davet yapılmıyor. Onun için burada eli kitapla güzel bir şekilde mücadele et. ancak onların huzur dünnetmeleri müstesna. Geçtik. <gülüyor> ve kulu Şöyle deyin diyor Allah Azze istiyor. Şöyle deyin. Ne? Bize ve size indirilene iman ettik. Bize indirilen Kur'an'a size indirilen İncil'e, size indirilen Tevrat'a ne yaptık? İman ettik deyin. Burada ne? Dil ile ikrarı Allah Azze ne yapıyor? Müslümanlardan talep ediyor. Ve kûlû deyin. Söylemek neyle olur? Dil olur. Bu da ne? İmanın dil ile ikrarına en büyük delilerden birisi demin aldığımız ayetlerden. size indirilen Bize indirilene ve size indirilene iman ettik deyin. Ve ilahuna ve ilahukum. Bizim ilahımıza ve sizin ilahınıza. Şey, ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Bizim ilahımız ve sizin ilahemiz birdir. Ve nehmu lehu muslimun. Ve biz ona teslim olmuşlarız. Bu da Ankebut suresi 46. ayet. En büktelilerden birisi. Evet. Dedik ki iman kalp ile tasdik. Dil ile ikrar. Kalp ile tasdik anladık. Dil ikrarı anladık. Sonuçsuk kaldı Nedir o da? Azalarla amel etmek iman kalple tasdik dil ile ikrar kalple tasdik eden bir kişi diliyle ikrar eden bir kişi amel azalarıyla amel etmediği müddetçe iman etmiş sayılmıyor çünkü imanı eksik kalmış oluyor. Hadiste de şimdi daha iyi bir şekilde anlayacağız inşallah. Evet. ilk ayet ve en önemli ayetlerden birisi. Allah azze ve celle Bakara suresi 143. ayette diyor ki: "Vem kenallahu li yudi'a imanakum." Allah Azze ve Celle sizin imanınızı sizin imanınızı zayi edecek değildir. Buradaki iman kelimesindeki maksat bütün müfessirlerin ittifakıyla amel kelimesidir. Amel kelimesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ona 6 ay, birvayete göre 17 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Küblesi Mescid-i Aksa'ya doğruydu. Müslümanlar da 16 ay boyunca Kıblelerin Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Allah Azze ve Celle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da isteği üzerine kıblesini Kabe'ye çevirdikten sonra Müslümanların, sahabelerin arasında şu ifade, şu söz dolanıyordu. Bizim 16 aylık amelimiz ne olacak? Biz 16 ay başka yere döndük kıblemiz. Ben yani 16 ay ne olacak bizim amelimiz? Acaba boşa mı gitti amelimiz diye bir söylenti dolaşırken Allah Azze diyor ki bu ayet indirdi. O Allah'u liyudî'a imânekum. Allah azze ve celle sizin imanınızı zayi edecek değildir. Burada hem iman açısından, hem iman açısından hem de amel açısından amelle eee işte uzuklarla ameldir dedik ya. Hani sahabelerin burada bir ameli var. Sahabelerin buradaki imanlarından kasıt amelidir. Yani amelin imanın içinde olduğuna Allah azze ve celle burada ne yapıyor? Gösteriyor. Sizin imanınızı zayi edecek değildir. Yani amellerinizi boşa çıkaracak değildir. Yine hadiste Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen bir hadis. Fala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki a.s. El-i'man bid'un şu'be. Veyahut başka bir ifade de şu'be. İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir diyor a.s. Imanın 70 tane şubesi vardır. Faeftaduha qavlu la illallah. Bunlardan en faziletlisi, en üstünü La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. وَاَدْنَاهَا اِمَا تَتُ الْاَدَى عَلِقْطَرِيهِ En altı ise, imanın en alt şubesi ise işte yoldan her insanlara eziyet verecek, insanlara sıkıntı verecek bir şeyi kaldırmaktır. Yolda bir şey gördüm, düşündün ki bu insanlara eziyet verebilir, insanlar buna takılabilir, onu kaldırdın. Bu diyor, imanın en alt şubesidir. Bu da imandandır. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِمَانِ Hayâ da imandan bir şubedir. Şimdi burada imanın amelle olmasına delil ne? Yoldan bir insanlara eziyet verecek bir şey kaldırdın. Bu bir amel değil mi? Amel. Ne yaptın? İnsanlara zarar vermesin niyetiyle yoldan bir taş kaldırdın, amel ettin. Bu imandandır. Ne diyor Peygamber Seyyidullah? Bu imanın en altındadır. Kıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Evet bu imanın en alt şubesindendir. Bu hadis muttefakonu aleyh olan bir hadis. Evet. Aleyhissalatu vesselama Medine'nin dışından biraz bir uzak yerden bir grup geldi. Kabile reisleri toplandı. Aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Biz sana senenin her zamanı gelemiyoruz, yanın seni her zaman ziyaret edemiyoruz ancak <gülüyor> haram aylarda seni ziyaret edebiliyoruz. Çünkü diyor bizim de senin aranda mudar kafirleri mudar kafirleri var, onlar bizi sana gelmekten engelliyor. Bize sen öyle emirler, öyle tahsilatlı işler söyle ki biz kendi arkamızdakilere de onu anlatalım... ...ve bu söylediğin şeylerle cennete girelim... ...cenneti kazanalım diye Aleyhisselatü Vesselam'lar... ...istekler bulunuyorlar. Evet Aleyhisselatü Vesselam onlara... ...bir takım emirler ve nehiyler veriyor... ...ve şunu onlar emrediyor... ...Emerahum bil imani billahi vahde... ...diyor ki... ...size bir olan Allah'a... ...iman emrediyorum. <gülüyor> Hadis aynı bu şekilde. Size bir olan iman emrediyorum... ...Bukhari adısı iman bahsinde geçiyor... Size bir olan Allah'a iman etmeye mi diyorum? Onu emrettikten sonra diyor ki: Etedrun Diyor ki: Bir olan Allah'a iman etmek ne demek biliyor musunuz? Bak Aleyhisselam bir şey emrediyor. Ondan sonra diyor ki bu emrettiğim şeyi biliyor musunuz? Bir olan Allah'a iman etmek nedir biliyor musunuz? Kâlullahu ve Resuluhu a'lem. Diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Evet kal peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir olan Allah'a iman etmek nedir onu açıklıyor. Biz la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyoruz ya. Aleyhisselatü ve vesselam bir olan Allah'a iman etmek nedir ona söylüyor. Diyor ki şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şaharet getirme ve iqamus salati, namaz-i doğru kılman, ve ita'u zekati, zekat-i taslaman vermen, ve sıya'u ramadane ve ramazan orucu tutman, ve ramazan orucu tutman, ve en tu'utu minel magne humse ve ganimet mallardan beşte birini beytul mal'a vermen. Burada şehadet kelimesinden sonra a.s.m. amelleri sıralıyor. Namaz, oruç, ondan sonra zekat, ondan sonra ganimetten beşte bir verilmesi Şimdi o dönemde Daha Medine'de Müslümanlar tam karargahınız kurmamış. Hani Medine'nin uzak kasabalarından dıştaki Müslümanlara eziyet veren hala müşrikler olduğu için aralarında bir savaş var hala. Savaş olduğundan dolayı ganimet almada var. Burada Aleyhisselatü Vesselam bu kabileye bu şartı sunmuş. Bunu imanı İslam'ın şartı olarak sunmuş. Dikkat edin. <gülüyor> Diyor ki, çünkü onlar hani devam etrafındaki inkarcılarla kafirlerle müşriklerle savaş alınırlar. Ganimete de e, ganimet de alabiliyorlar. Onu aldığı için burada bu şart olmuş. Diyor ki almış olduğunuz ganimetten beşte birinde Beytülma'a ya, yani Allah'a ve Resulüne vereceksiniz. Burada bu amellerin hepsi imandan bir cüzdür diyor. Burada bu amellerin hepsi imanla birlikte zikredilmiş. Bunlar olmazsa namaz, oruç, zekat olmazsa ne yapıyor? Kişinin imanı da olmuyor. Evet, İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ha, bu hadisi okudum. İbn-i Abbas değil. Hafız i̇bn Munde'den kaldık. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisiyle alakalı konuşuyor. Hafız İbn-i, İbni tabiinden olması lazım. Meşhur bir hadis. ''Men ra'a minkum munkeran fel yugayyir hu ''Fe illem yestati'i fe bilisani'' ''Fe illem yestati'' bi kalbi. İçinizden Kim? Bir, e, kötü bir şey görürse, şer görürse ne yapsın diyor. Eliyle düzelsin. Şayet. Buna gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse ne yapsın? Kalbiyle buğz etsin. Buğz ediyor imanın en alt kısmıdır. Şimdi burada bu hadiste imanı e, kalb tasdik, dil ile ikrar, azalarla emelin üçünedirden ne yapıyor? Delalet ediyor. Bak bu hadis çok önemli bir hadis. İmanın kalb tasdik olduğuna, dil ikrar olduğuna, azalarla amel olduğuna değerli ediyor. Nasıl mı? Sizden biriniz bir münker görürseniz ne yapın? Onu elinizle düzeltin. Bu ne? Azalarla amel. Elinizle düzeltin. Gücünüz yetmedi mi? Dilinizle düzeltmeye çalışın. Bu ne? Dil tasdik, dil ikrar. Öyle mi? Buna da gücünüz yetmedi o zaman kalben bu dedi. Bu da ne kalbiyle tasdik. Bu da diyor imanın en alt kısmıdır. En alt tabakasıdır. Bak imanın diyor. Bunların hepsi de imanda. Gücün yetiyorsa elinle, gücün yetmiyorsa dilinle, gücün ona da etmiyorsa kalbinle buzu etmek bunların hepsinedir imanda bir parçamız. Evet. Burada kalalım inşallah. Çünkü bundan sonra Ee, imanla alakalı birkaç tane kavram var. Onlar uzayabilir. Ee, i̇nşallah burada kalalım. Almış olduğunuz bugünkü dersin özellikle ayet ve hadislerine bakarak işte kendi kendimize muzakere yapın. Bunları e, yani alıp da bir tarafa koymayalım inşallah. Bakalım aklımızda kalsın. Özellikle başta zikrettiğimiz akideyle, tevhidle, imanla alakalı lügavi ve istilahi manalar bizim için önemli. Çünkü biz hani müminiz, müslümanız, akidemiz daha sağlam, imanımız daha sağlam olsun için bunları öğrenmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor. Sübhaneke Allahümme bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ent, nestağfirüke ve netubu ileyhü.